Merhaba, Hollanda Mahkemesi Shell'in Greenpeace eylemlerinin yasaklanması talebiyle açtığı davayı reddetti. Greenpeace aktivistleri Kuzey Kutbu'nda derin petrol sondajı yapılmasını önlemek amacıyla bir protesto kampanyası kapsamında Shell benzin istasyonlarında maskot kutup ayılarıyla eylem yapmış, bunun üzerine Shell eylemlerin önlenmesi talebiyle Hollanda mahkemelerine başvurmuştu. Mahkeme kamuoyunu bilgilendirmek için bu tür eylemleri yapmanın bir hak olduğunu belirterek davayı reddetti. Amsterdam Mahkemesi, Shell'e karşı gelecekteki Greenpeace eylemleri belli bir çerçeve içinde kalması kaydıyla önceden yasaklanamaz şeklinde karar verdi. Shell 1.2 milyon dolarlık bir tazminat ve Hollanda'da benzin istasyonları ve ofisler dahil 500 metreden fazla Greenpeace eylemcilerinin Shell yapılarına yaklaşmasının yasaklanmasını istemişti. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naido, davayla ilgili olarak Shell'in kendilerine yönelik eleştirileri susturmak için son girişiminin başarısız olduğunu kaydederek, Hakim sivil itaatsizliğin demokrasilerde bir hak olduğunu şirkete hatırlattı diye konuştu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Almanya'nın elektrik üretimindeki payı artıyor. Alman Enerji Denklikleri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bir çalışma, Almanya'nın elektrik üretiminde kömür ve nükleer enerjinin payının azalırken yenilenebilir enerji payının ise gittikçe artmakta olduğunu gösteriyor. Ülkenin 1990-2011 yılları arasındaki elektrik üretimi kaynaklarına göre inceleyen çalışmadaki verilere göre Almanya'nın 2011'deki elektrik üretimi 1990 yılına göre %11.3 arttı. 1990'da %84.4 olan kömür ve nükleer oranı 2011'de %60'a gerilerken yenilenebilir enerjilerde ise %3.6'dan %20.1 seviyesine geldi. Almanya'nın 2011 yılındaki toplam elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı %8, biomasın payı %5.2, fotovoltaik sistemlerin payı ise %3.2 olarak gerçekleşti. İzmir Karaburun'da 120 megawattlık rüzgar enerjisi santrali projesi için Alman bankalarından toplam 164,5 milyon dolarlık kaynak sağlandığı açıklandı. Projenin toplam yatırımının tutarı ise 227 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Santral devreye girdiği zaman 100 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca Santral'in yenilenebilir enerji desteği yani Yekdem kapsamında 10 yıllık alım garantisi bulunduğu da ifade edildi. Projenin 14 yıl bakım garantisi ile verilen türbinlerin ise bir Alman rüzgar türbün üreticisi firma sağlayacak. Hükümetin 2023 yılına kadar Türkiye için hedeflediği 20 bin megawatt kurulu rüzgar gücü için önemli bir adım. Ancak yatırımlar hala hedefin altında kalıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin daha çok desteklenmesi ve önünün açılması gerekiyor. BP aralarında Texas City rafinerisinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı işletmelerini 2,5 milyar dolar karşılığında satıyor. İngiliz petrol devi BP, 2010'da Meksika körfezinde yaşanan felaketin yarattığı zararı karşılamak için bir süredir nakit toplamaya çalışıyor. BP şimdiye kadar 35 milyar dolar toplamayı başardı. Şirket gelecek yılın sonuna kadar 38 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Anlaşma şu anda yetkililerden onay bekliyor. BP geçtiğimiz ayda Meksika körfezindeki mallarını Amerika Birleşik ABD bir şirketi satmıştı. 2010 yılında Meksika körfezinde meydana gelen büyük petrol sızıntısıyla... 4.9 milyon varil petrol Meksika körfezine yayılmıştı. BP'nin ödemesi gereken toplam tazminat bedeli henüz kesin olarak bilinmese de toplam tutarın 21 milyar dolardan fazla olacağı düşünülüyor. Litvanya'nın ardından Bulgaristan'da nükleer referanduma gidebilecek. Litvanyalılar 14 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde aynı zamanda Visaginas nükleer santralinin inşasına yönelik referandumda oy kullanacak. Öte yandan Bulgarların da Belene nükleer santralinin geleceği için yıl sonuna kadar referanduma gitmesi olası. Trabzon Kulübü'nün Uzungöl'de gölde HES yapma girişiminde tepki gösteren Bordo Mavili taraftarlar, HES'lere karşı protesto düzenledi. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar adına konuşan Dilek Yeşilyurt, Trabzonspor Bordo Mavi Elektrik Üretim Şirketi'nin Uzungölde kurmayı düşündüğü HES projesi için gerekli izinleri aldığını ifade ederek sporun doğasına, ruhuna, etine aykırı olan HES projesinin renklerine gönül verdiğimiz bir takımla yan yana anılması güvenimizi zedelemiştir dedi. Trabzonspor'u uyaran Yeşilyurt Trabzonspor yönetiminin tepkileri hiçe sayması halinde taraftarlarını kaybedeceğini ifade etti. Yeşilyurt Trabzonspor Kulübü'nün yöre halkının isyanını, şehrinin doğasını, taraftarın tepkisini hiçe sayarak kendi kasasına girecek olan para üzerinden yaptığı hesap Günü gelip tersine döner ve kazandığınız zannedenler kaybetmeye mahkum olurlar dedi. Halkın HES yatırımlarına sessiz kalmadığını gören bütün yatırımcıların HES yerine doğaya zarar vermeyen rüzgar ve yaygın güneş enerjisi sistemlerine yönelmesi artık gerekiyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.